Onlara Allah'ın indirdiği kitabın ve peygamberin hükmüne gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaş, uzaklaştıklarını görürsün. Onlara Allah'ın indirdiğine uyunuz dendiği zaman hayır bir atalarımızdan gördüğümüze uyarız derler. Bakara 170 İşledikleri günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman halleri nice olur. Kaldı ki sonra Allah'a yemin ederek biz iyilik edip insanlar arasında uzlaşma sağlamaktan başka bir şey düşünmedik diyerek sana gelirler. İşte onlar kalplerinde olan her şeyi Allah'ın bildiği kimselerdir. Onun için sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve ruhlarına işleyecek etkili sözler söyle. Biz Gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle yalnız kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar nefislerine zulmedince hemen sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseylerdi ve sen de Allah'ın Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, onlar Allah'ın tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli olduğunu mutlaka görürlerdi. Çünkü peygambere itaat, Allah'a itaattir. Peygambere itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. İtaat etmeyecek, etmeyenlere ise aldırma. Çünkü biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Nisa 80 De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Ali İmran 31. İşte bu ayet apaçık bir şefaat emridir ve peygamber şefaatinin sonucunu da Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli bulmak şeklinde açıklamaktadır. Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet sayesinde onları yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderlerdi.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 Toplumu ilgilendiren önemli bir iş için bir araya gelmişken, ondan izin almadan ayrılıp gitmezler. Şüphesiz senden izin alanlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu sebeple şayet bazı özel işleri için senden izin isterlerse, sen uygun gördüklerine izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Şüphesiz Allah günahları çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Nur 62 Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Kendi günahın için ve mümin erkeklerle mümin kadınlar için Allah'tan af dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de bilir. Sonunda varacağınız yeri de. Muhammed 19 Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, Doğurdukları çocuklar hakkında yalan uydurmamak, Meşru olan bir işte sana karşı gelmemek üzere biat etmek istediklerinde, Onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mümtehine 12 Rabbine yemin olsun ki, Onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar da seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça mümin olamazlar. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisinde size güzel bir örnek vardır. Ahzab 21 Ağırlıklı olarak bu surede ayrıca daha başka pek çok yerde önemli vurgulandığı üzere, örnek olarak Maide 2, Enfal 24, Nur 47-54, Ahzab 21-36, Haşr 7. Peygamber'e itaat etmek, Allah'a itaat, itaatin en önemli şartı durumundadır. Onun sünneti de Müslümanların Kur'an ile birlikte başvuracakları bir kaynak olarak gösterilmiştir. Bunu çeşitli gerekçelerle eğip bükmek, Kur'an'ı öne çıkarıyorum bahanesiyle sünnetin önemini düşürmeye kalkışmak hiçbir şekilde doğru değildir. Bu tür davranışlara karşı Peygamberimizin de şiddetli uyarıları vardır. Sakın sizden birini kendisine benden bir emir veya yasak ulaştığı zaman koltuğuna oturup da ben Kur'an'dan başkasını bilmem Allah'ın kitabında ne gördüysek onu uyarız derken bulmayayım. Ebu Davud Tirmizi Haberiniz olsun, koltuğuna kurulmuş bir adamın kendisine benden bir hadis ulaştığında sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onda haram bulduğumuzu haram sayar. Onda helal bulduğumuzu helal biliriz demesi yakındır. Şurası muhakkak ki Resulullah'ın haram kıldığı şey de Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Tirmizi. Ayet, Müslümanların aralarında çıkan anlaşmazlıklarda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği hükmü günün rızasıyla benimsemeleri gerektiğini anlatmaktadır. Ayetin nuzul sebebi, muhacillerden Zübeyir İbni Avvam ile Ensardan bir zat arasında çıkan bahçe sulama anlaşmazlığıdır. Bu anlaşmazlığın doğması neden olan su, arkı önce Hz. Zübeyir'in hurmalığına uğruyor sonra Medine'li sahabinin tarlasını suluyordu. Hz. Zübeyir hurmalarını sulayacağı sırada Medine'li sahabi suyu önce kendisinin kullanacağını söyleyerek ona itiraz edince anlaşmazlığı Peygamber Efendimiz'e ilettiler. O da Zübeyir bahçeni sula sonra suyu alıkoymayıp komşuna ver buyurdu. Fakat komşusu ey Allah'ın elçisi o halanın oğlu olduğu için mi böyle hükmediyorsun diyerek Resul Ekrem'in verdiği karara itiraz etti. Peygamberlik makamına gerekli saygının gösterilmediğini gören Resul Resulullah Efendimizin rengi attı ve Hazreti Zübeyr'e su hakkını sonuna kadar kullanmasını tavsiye ederek Zübeyr tarlanın sula sonra suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar Bahçende tut buyurdu. İşte bu ayette bu olay üzerine nazil oldu. Buhari Müslim Biz onlara canınızı verin veya ülkenizi terk edin diye bir emir verseydik içlerinden pek azı bu emri yerine getirirdi. Halbuki onlar kendilerine yapılan nasihatı tutsalardı, onlar için daha hayırlı olur, azim ve sebatları daha daha da artardı. O zaman Musa kavmine, ey kavim, buzağı tapmakla kendinize zulm ettiniz. Hemen yaratınıza yaratanınıza dönüp tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha hayırlıdır demişti Bakara 54 O zaman onlara kendi yanımızdan büyük bir mükafat verirdik Ve onları dosdoğru bir yola iletirdik Kuşkusuz Allah benim de Rabbim sizin de O halde ona kulluk edin İşte dosdoğru yol budur Ali İmran 51 Rabbinin dosdoğru yolu işte budur Gerçekten de biz düşünüp anlamak isteyenler için ayetlerimizi bir bir açıklamış bulunuyoruz. En'am 126 İşte benim dost doğru yolum budur. O yolu tutun. Sizi Allah'ın yolundan ayıracak başka yollara sapmayın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınmanız için size işte bunları emretti. En'am 153 kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, zıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. İşte bu hükümler Allah'ın çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinde ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar Orada ebedi olarak kalırlar. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Nisa 13 Hz. Ayşe radiyallahu andan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sen bana nefsimden de sevimlisin. Evladımdan da. Evimde iken aklıma sen düşünce düşünce Duramıyor, yüzüne bakmak için kalkıp geliyorum. Bir gün benim de senin de öleceğini düşünüyorum. Cennete girdiğinde senin diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda olacağını biliyorum. Ben cennete girdiğimde seni göremeyeceğim diye korkuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail bu ayeti getirinceye kadar ona cevap vermedi. ve el-mucamul ebsat. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. İnsanların ahirette kurtuluşu Allah'ın lütfu iledir. Onun lütuf ve ihsanı olmazsa hiç kimse kurtulamaz. Nitekim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinizi yaptığı güzel işleri ve ibadetleri Kurtaramayacaktır buyurunca Ashab-ı Kiram seni demeyi Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam beni de amelim kurtaramayacaktır. Ancak Allah beni rahmetine daldırırsa o zaman kurtulurum buyurdu. Buhari Müslim Ey müminler düşmana karşı tedbirinizi alın. Gerektiğinde bölük-bölük veya top-bölükün savaşa gidin. <gülüyor> Düşman birliklerini takip etmekte gevşek davranmayın. Nisa 104. <gülüyor> i̇ster kolay, ister zor, ister silahlı, ister silahsız, hep beraber savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızı, canlarınızı cihat edin. Bilirseniz. Sizin için hayırlı olan budur. Tövbe 41. Onlara gelin Allah yolunda savaşın yahut hiç olmazsa nefsinizi ve malınızı korumak üzere savunmada yer alın denilmişti de onlar biz savaş olacağını bilseydik elbette sizin arkanızdan gelirdik. Dediler. Bu tutumlarıyla onlar o gün imandan çok inkara yakındılar. Çünkü kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Ali İmran 167 Sizden öyleleri vardır ki pek ağır davranırlar, savaşa gitmezler. Savaşta başınıza bir felaket geldiğinde de Allah bana yardım etti. İyi ki onlarla beraber savaşa gitmemişim der. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar savaşa gitmemek için senden izin isterler. Onların kalpleri zaten şüpheyle dolu ve bu şüpheleri içerisinde bocalayıp durmaktadırlar. Savaşa çıkmak isteyenler isteselerdi onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların sefere çıkmasını hoş görmedi. Korkaklıkları ve tembellikleri yüzünden onları evlerinde alıkoydu. Onlara savaşa gidemeyenlerle beraber siz de evlerinizde oturun denildi. Sizinle beraber sefere çıksalardı aranızda fitne fesat çıkarmaktan başka bir şey yapmaz. Sizi zor duruma düşürmek için fitne kazanını kaynatırlardı. İçinizde zaten onların casusları da vardır. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Tövbe 45-47 Şayet Allah size bir zafer ve ganimet ihsan ederse, o zaman da aranızda daha önce sanki hiçbir tanışıklık yokmuş gibi keşke onlarla beraber olup ben de savaşa katılsaydım da büyük bir pay elde etseydim der. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah'tan size bir zafer gelirse biz de sizinle beraber değil miydik derler eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, o zaman da onlara yaklaşmak için biz size yardım ederek galip gelmenizi sağlamadık mı, sizi müminlerden korumadık mı derler. Kıyamet gününde Allah aranızda hüküm verecektir. Allah müminler aleyhine kafirlere kesinlikle fırsat vermeyecektir. Nisa 141 İnsanlardan bir kısmı, biz Allah'a inandık derler. Ama Allah'a inandığı için bir eza gördüğünde insanların kendisine yapmış olduğu bu ezayı Allah'ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden sana bir zafer geldiğinde biz de sizinle beraberdik derler. Bunlar yaptıklarının Allah'a gizli kalmayacağını mı zannederler? Allah insanların kalplerindekini bilmez mi? Ankeput 10 Seferden geri kalmış olanlar siz ganimet almaya gittiğiniz zaman izin verin biz de adınıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de de ki siz bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Çünkü daha önce Allah böyle buyurdu. Onlar aslında sizi bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Gerçekte ise onların pek kıt bir anlayışları var. Fetih 15 O halde dünya hayatını verip ahireti kazanmak isteyen samimi müminler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala kendi yolunda cihada çıkan kimseye onu sadece benim yolumda cihat, bana iman, benim Resulümü tasdik yola, Resullerimi tasdik yola çıkmıştır. Buyurarak kefil olur. Allah o kimseye şehit olursa cennete koyacağım. Gazi olursa manevi ecre ve dünyalık ganimeti kavuşmuş olarak evine döndüreceğim diyerek kefil olmuştur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda açılan bir yara kıyamet gününde Allah'ın huzurunda açıldığı gündeki şekliyle gelir. Rengi, kan rengi kokusu, misk kokusudur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Müslümanlara zor gelmeseydi Allah yolunda cihada çıkan hiçbir serriyenin arkasında asla oturup kalmazdım. Fakat madde güç bulamıyorum ki onları sevk edeyim. Onlar da bu gücü bulamıyorlar. Benden ayrı kalmak ise onlara zor geliyor. Muhammed'in canını eline tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihat edip öldürülmeyi sonra cihat edip yine öldürülmeyi sonra tekrar cihat edip öldürülmeyi çok arzu ederim. Müslüm Ahmet bin Hanbel Buhari Size ne oldu da Allah yolunda ve çaresizlik içerisinde bırakılarak Ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden kurtar Yüce katından bize bir koruyucu ve destek olarak olacak bir yardımcı gönder Diyen o çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz seni yurdundan çıkaran bu beldeden daha güçlü nice beldeler vardır ki biz onları helak ettik de yardımlarına koşan çıkmadı. Muhammed 13 Kendilerine yazık edenlerin canlarını alan melekler onlara sizler ne hallediniz diyordu. Onlar da bizler düşman yurdunda çaresizlik içerisinde bırakılan zayıf insanlardık diye cevap veriyorlardı. Melekler de onlara Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada uygun bir yere hicret etseydiniz ya demişlerdi. Onların gideceği yer cehennemdir. Cehennem gidilecek ne kötü bir yerdir. Ancak hicret etmek için ger gerçekten bir yol bulamayan, kurtuluş imkanını da sahip olamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar böyle değildir. Şüphesiz Allah onları affeder.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 Daima savaşa hazır olun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki böylece ebedi kurtuluşa eresiniz. Henüz savaş izni çıkmadan önce kendilerine, savaştan elinizi çekin, namalınızı dost doğru kılın, zekatınızı verin denilen kimselere bir baksana. İstedikleri savaş kendilerine farz kılanınca, İşlerinden bir kısmının Allah'tan korkar gibi, hatta ondan da fazla insanlardan korkmaya başladığını ve ey Rabbimiz bize savaşı niçin farz kıldın? Keşke bize biraz daha süre verseydin dediklerini görürsün. Onlara de ki, dünya zevki pek kısadır. Ahiret ise Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket edenler için çok daha hayırlıdır. Sizlere de zerre kadar zulmedilmez. İman edenler keşke bir süre indirilse diyorlar. Fakat anlamı açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunanların üzerlerine ölüm baygınlığı çıkmış kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Onlara düşen ise şudur. İtaat etmek ve güzel ses söylemek. İş... Ciddileştiğinde Allah'a Verdikleri sözde dur, dursalardı Onlar için hayırlı olacaktı Muhammed 20-21 Onların kalplerinde Sizin korkunuz Allah korkusundan daha ciddetlidir Çünkü onlar Anlayıştan yoksun bir topluluktur Haşr 13 Nerede olsanız ölüm sizi gelip bulur İsterseniz sarıp ve sağlam kalelerin içinde olun. Onlar bir iyiliğe kavuşsalar, bu Allah'tan derler. Başlarına bir felaket gelse, bu da senin yüzünden derler. Şöyle de, nimet de, bela da Allah'tandır. Bu adamlar neden hiçbir sözü anlamıyor? Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığını size Eksiksiz verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa o şüphesiz kurtuluşa ermiş demektir. Zaten bu dünya hayatı altatıcı zevkten başka bir şey değildir. Ali İmran 185 Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sınamak için sizi Şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda bize döneceksiniz. Enbiya 34 35. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yalnız bize döndürüleceksiniz. Ankaput 57. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakar mı? Çünkü ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de sonunda ona döndürüleceksiniz. Kasas 88 Yeryüzünde olan herkes fanidir. Yalnız sonsuz büyüklük ve ikram sahibi olan Rabbinin zati baki kalacaktır. Arahman Ar 26-27 Başlarına bir iyilik gelince bu zaten bizim hakkımızdı der. Bir kötülük gelince de bunu Musa ve yanındakilerin uğursuzluğuna yorarlardı. Şunu çok iyi bilin. Onların uğursuzluk saydığı şey kötü işlerine karşılık Allah'ın verdiği cezadır. Ama onların çoğu bunu bilmez. Araf 131 İnsanlardan bir kısmı Allah'a iğreti şekilde ibadet eder. Eğer bir menfaatle kavuşursa dininde sebat eder. Ama başına bir felaket gelirse gerisin geriye eski inancına döner. Böyleleri dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte apaçık hüsran budur. Haç 11. Onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih de sizin uğursuzluğunuz Allah katında yazılı amellerinizden gelmektedir. Doğrusu siz sınanmakta olan bir topluksunuz dedi. Nemir 47. Onlar bize uğursuzluk getirdiniz. Vazgeçmeyecek olursanız sizi taşlarız, başınızı belaya sokarız dediler. Elçiler de cevaben dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verilmesini mi uğursuzluk sayıyorsunuz? Aslında siz haddini aşıp kendinize yazık etmiş bir toplumsunuz. Yasin 18-19 Görüldüğü gibi uğursuzluk anlayışı cahiliye devrinden kalma asılsız bir inanıştır. Resul-i İslam'da uğursuzluk anlayışının bulunmadığını, Bukhari, Müslüm, uğursuzluğa inanmanın şirk olduğunu kesinlikle belirtmiştir. Ebu Davud İbni Mace Ahmet bin Hanbel, Peygamber Efendimiz ümmetinden 70 bin kişinin hesapsız, azapsız cennete geleceğini haber vermiş ve bunların büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine Güvenenler Olduğunu Belirtmiştir Buhari Müslüm Sana Gelen Her iyilik Allah'tandır Başına Gelen Her Kötülük De Senin Kendindendir Ey Muhammed Biz Seni Bütün İnsanlara Elçi Gönderdik Buna Şahit Olarak Da Allah Yeter Bedir'de Düşmanlarınıza verdiğiniz iki misli zarar Uhud'da da kendi başınıza gelince bu nasıl oldu diye soruyordunuz. Öyle mi? De ki bunun sebebi sizsiniz. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ali İmran 165 Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işlediğiniz yüzündendir. Üstelik günahlarınızın bir çoğunu da Allah affeder. Şura 30 Şu bir gerçek ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımızda onunla şımarır. Kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelince de insan verir. Şura 48 resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına bat batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kalar. Buhari Biz seni bütün insanlara bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor. Sebe 28 Biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107 Resulünü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 Ekrem, ekrem'in ve diğer peygamberlerin örnek oluşuyla ilgili bazı ayetler burada verilmiştir. O kendi heva hevesine göre de konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahy yolundan başka bir şey değildir. Necim 3 4. Nu ey Kâmim dedi. Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ondan sakının. Bana itaat edin. nu 2-3 Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman öldükten sonra huzurumuza çıkacaklarına inanmayanlar bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. Onlara şöyle de ben onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vahy edilene uyarım. Ayrıca Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günah günün azabından korkarım. Yunus 15 Peygamber Efendimiz hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş, isyan eden ise sadece kendine zarar vermiş olur. Müslüm Ebu Davud Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden ise Allah'a isyan etmiş olur. Buhari Müslüm eğer Allah dileseydi onlar Allah'a ortak koşmazlardı. Koşma koşamazdı. Biz seni onlara bekçi yapmadık. Sen onların hidayetinden sorumlu bir vekil değilsin. En'am 107. Rabbiniz sizi herkesten iyi bilir. O dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. İsra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 Şura 48 İrbas i̇bn Sariye radıallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler ey Allah'ın Resulü bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürecek olanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman size gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai-i Raşidi'nin sünnetine uymalarına sarılmanızdır. Benim ve onların Sünnetlerine sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bidatlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bidat dalalettir, sapıklıktır. Ebu Davud Tirmizi İbni Macı